Sabahlar, sabahlar, sabahlar, ...sabahlar Modern Sabahlar Başlıyor. başlıyor. <gülüyor> İyi Alp İnsanları günaydın. Modern Sabahlarda buluştuk yine. Şahane bir perşembe sabahında. Tatlı tatlı atıştırıyor yağmur. Haberiniz olsun. Bunlar artık bahar yağmurları. Bunlara da alışacağız. Yağsın canına. Ya. Kar yağmadıktan sonra gökten daha yağarsa yağsın. Espriliş akıllı sohbetler sizi bekliyor sevgili Benim çok... Çok tatlı bir arkadaşım var. Çok güzel esprileri vardır. Onun çok güzel fıkraları vardır. Biz ona aramızda eşkili latli diyoruz. Yakup <gülüyor> olarak. Dur ben size onu bir çağırayım da. Esas bombalar, espriler falan onda. Bir müsaade edin çağırayım size. Eşkili! Eşkili! Şimdi o gelsin de esas esprileri ondan dinleyin. yani ondan. Fıkra, taklit, oyunculuk yeteneği. Efendim başka şöyle bir düşünüyorum da. Ne yapabilir? Ne yapabilir? Aslında çok güzel dansları da var. Çok güzel dansları da var. Ama onları tabii radyoda yapmak biraz zor oluyor. Sıkıntılı oluyor. Onları yapamıyor çünkü. Yani biraz da kilosu da var. Onunla beraber yapıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Perşembe sabahındayız. Perşembe sabahının şöyle bir özelliği vardır her zaman. Ne tam hafta sonu, ne tam hafta içi arada bir şey. Aynısını bazıları Cuma için de söylüyorlar işte. Yani cuma sabaha geldi artık hafta sonuna girdik falan gibi. Ama biraz genişseniz, daha az işlerinizi önemsiyorsanız aynısını Perşembe için söylemek de mümkün. Bu arada eşkili latte dediğimiz sevimli arkadaşımız herhalde daldı. Kendi dünyasına daldı. Ben onu gelirse stüdyoya espriler falan yapar diyordum ama bağırmamdan da bağırmayla da olmuyor çünkü... ...bir defa, iki defa bağır... ...ondan sonra hala bir sonuç alınamıyorsa... ...ben gideyim artık bu kaba kuvvetle... ...kaba kuvvet veya tükürükle... ...bir şekilde hallediğim işi... Şey. ...o zaman şöyle diyelim... ...esprileri, şakaları... ...ben size bir yarım saat, 45 dakika içinde... ha, eşkili de geldi... ...şimdi bakın, bakın, esprilere bakın... <gülüyor> ...ne yapıyorsun eşkili? <gülüyor> Günaydın... ...ya ben duyamamışım, içeride makineler çalışıyor çünkü... Radyo olduğu için burası içerideki makinelerden... İş makineleri mi? İş makineleri çalışıyor. Ne makinesi çalışıyor? <gülüyor> Eşkili... <gülüyor> Eşkili su makinesi çalışıyor. Ya. O makine çalıştığı için ee, dalmışız. Yani şey ben de dinleyicilerimize ya. diyorum ki benim çok komik arkadaşım var. Esas espriler onda falan filan. Hiç ses yok senden. Hiç ses yok. Ben bu sefer ne yaptım? Dinleyicilerimin karşısında... Ne tip mah yaptın? Mahcup duruma düştüm. Ben hiç espri yok. Yüzüm zaten duvar gibi bembeyaz oldu. Olur mu ya? Birbirimizin bir karşısında mahcup diyorum. duruma düşeriz. Dinleyicilerimizin karşısında mahcup duruma düşmeyiz ya. Yani, ya. Mahcup duruma düştüm. Çünkü o zaman dinleyiciler... Onlar biz şey onlar... Nasıl adam bu diyecekler? Nasıl program diyecekler? Demezler. Demezler. Kendi içlerinde bir koordinasyon sağlayamamışlar. Ben bu programı niye dinleyeyim diyor. Adam bana böyle deyince ben de orada tepemin tozu attık. Neyse Ersin, yetiştim yetiştim biz artık tamam. Koordinasyon şov mu yapıyoruz dedim. Aynen böyle. Dinleyicimize. Ha böyle. Koordinasyon şovu mu dedim bu. Espri şaka şovu. Ne koordinasyon şovu yasaydın. Ne geldi dedin. Böyle dedin. Diye. <gülüyor> Espri nerede dedi o zaman? Hadi koordinasyon yok espri nerede dedi. Sen ne dedin? Dedim, bir iki tane espri var orada dedim. Neyi yaptın? Hemen böyle bir, bir saniye ben esprileri bir bakayım falan dedim. Mutfağın kapısından böyle girer gibi yaptım. Kuşuk be kuşuk be kim geldi acaba falan dedim. Hemen kafamı çıkardım. Aa burada birisi var. Kim var lan dedi. Tam lan geliyordum. mı dedi? Ha -ha. Ben abi o dinleyicimiz değilmiş ben sana söyleyeyim. Tam mutfağa doğru geliyor. bir dakika dedim. Çünkü hani görürse bozulur diye ben tekrar mutfağa saklandım. Kuşuk payı kuşuk payı dışarıda birisi mi var falan dedi. Ben varım diye bağırdı bu. Tam geliyor ben hemen gene çıktım durdurdum. Bir görmek istiyorum. Yok dedim ya orada yani Arap bacı O arabı göreceğim falan dedi. Faşistlik yapma lan dedim ben de orada. Sen de lan mı dedim? Ben de lan dememiz. O zaman dinleyicimizmiş. Tamam. Öyle bir garip bir şey <gülüyor> oldu. Bir şey söylemek Neyse istiyorum Ege. Yani. Tabii ki tek bir dinleyici bir şey bütün so dinleyicilerimizi tepkir etmiyor. Bir bir şey, yani. Sana kısacık bir şey söyleyeyim. Yeterli. Teşekkür ederim. Sen orada yoktun ama işte ne kadar bir falan Ya evet ben orada ne dedim ben de mutfaktaydım aslında demek ki ben seni Arap acı sen taklidi yapar ya Arap bacımız zannettim yine bakmam çünkü her gün geliyor Acaba dedim bugün ne de dedim? Geldi de dedim, gitti mi de dedim? dönmedim dedim. O yüzden e, kendi kendime dedim ki o zaman dedim Oktay dedim. Madem dedim iş makineleri dedim burada dedim çalışıyor dedim. İçeride dedim bir şey dedim eşki diye bir ses duydum ben. Eşki diye size... deyince ben niye bağlandım geldim eşki diye. Eşkidiye bağırdım ben. Yarım saat sonra geldi. Sen ben kime eşki diye bağırabilirim sabah sabah? Sen çünkü mikrofonlar kapalıyken de bağırıyorsun ya bazen. Ben o coşkuyla bağırdım. Ben Ama... mikrofonlar kapalı sandıydım. Dili geçmiş zamanı <gülüyor> hikayesi. <gülüyor> yani o yüzden mikrofonlar kapalı sandı, sandığım için. Ee, ben hiç dedim herhalde dedim biraz sonra gelir dedim beraber dedim iş makinelerini çeviririz dedim mutfaktaki. Velhasıl bir şeyler oldu sevgili dinleyiciler. Öyle Bayağı maceralı geçti sevgili dinleyiciler. ya da böyle bir şekilde stüdyodayız. Kaç liralık kavga ettik yani şimdi biz? 4-4,5 liralık. <gülüyor> Millet 400 bin liralık kavga ediyor. Nasıl? Bak, Demet Akalın'a Hande Yener birbirlerine hakaret edip davalı olmuştu zamanında biliyorsunuz. Evet. Ee, i̇kili aralarındaki bu gerginliği e, şu şekil paraya nasıl paraya çevirebiliriz nasıl paraya çevirebilir şu şekilde demiş. İnternette satış yapan bir alışveriş sitesi Demet ile e, Demet Akalınla Hande Yener'i reklamda oynatıp 200 bin lira demiş. Bir bir çanta reklamda Aha. bu çanta için kavga eden bir e, çift, bir çift yani iki mı? kadın evet kavga ediyorlar. Ondan sonra en sonunda ben izlemedim ama izleyenler vardır. Büyük ben kibale. de izledim de ne olduğunu anlamadım. Bir kere şey ben Hande Yener'i tanıyamadım. Bir kıyafetinden dolayı mı? Bir güzel görünüyordu falan böyle başka birisi gibi görünüyordu. Demet Değişik Akal'ını zaten mi? hiç tanımadım. Yani. Yeşil, yeşil bir e, şeyi var, kıyafeti var. Tuvalet mi bu, ne bu bilmiyorum. Böyle yok bir... yok o kıyafetler devamlı yırtılıyor falan değişiyor bir şeyler oluyor. Üçünde pozisyonda olduğu için şu anda ben kıyafeti de baydan göremediğim için değerlen, değerlendirmiyor. Birbirlerini çekerek öne geçirmeye çalışıyorlar falan filan. O sana güzel gelmiş olabilir çekişti. Birbirini çekişti. Hayır. Adına. Kıyafetler ve şeyler. Diyorsun ya bir tanıyamadım bir şey yapamadım diye. Ha bilmiyorum işte. Neyse. Molliler molliler. Neyse. neyse. para almışlar ya. Ne Kavga ]yse. ediyorlar. Ondan sonra sonunu söyleyeyim mi reklamın yoksa spoiler vermiş olur muyum? Birilerini şey yapmayayım. Ay niye söyledin nokta sonunu diye böyle bir şey olursa. İşte en büyük herhalde sonunda. Ben Son, sonunu, görmedim. sonunu görmedim. Sonunu görmedin değil mi? Hayır. Mesela sabah söyledim ben sana ama yani bu gazete de okunca. Ben görmedim ama e, sonu hakikaten çok çarpıcıymış. Ben bana sonunda ihtiyaç yoktu yani aslında öyle söyleyeyim. Arası yetiyordu. Sonunda zaten yüzü görünmüyormuş. Kime? Yani işte bir başka ünlü geliyor. Aha. O ünlü çantayı alıp gidiyor. Seren Serengil. Sabah Tümer. Değil. Seren Serengil. Sen Seren Serengil dediğinde sabah ben Sabah Tümer anladım onu. Nasıl anladın? Benden kaynaklı bir hata mı yoksa hata değil mi? Biraz alkollüydim biliyorsun ben trafiğe çıkmadan önce o trafik stresinden önce hafif bir alkol alıyorum her sabah. Evet. O yüzden rahatlatıyorsunuz. Rahatlatıyorsunuz <gülüyor> trafik stresine birebir dinleyicilerimiz. Onu ben adım. de yapıyorum bazen ya değişik evet. oluyor da. Yani alkollü tabii ki trafiğe çıkmak çok e, tehlikeli çok, çok yanlış yani bunun altını çizelim ama o sabah trafik stresi de alkolsüz olmuyor abi. Çok. Yani ben demiyorum ki yani bir yerde gittin içtin falan filan. Sonra arabanı kullanma. Ama trafiğe çıkarken iki tane biran olsun, bir ufak duble rakın olsun değil mi orada? Hem yani bir de şöyle bir şey var. Tık tık, o zaman sabah yoğunluğu, akşam yoğun, hiç derdik almaz. Özellikle olmaz. senin arabanla mesela giderken acaba su kaynattı mı, kaynatacak mı, o su patladı mı? Yok. Onların hepsinden, hepsinden sıyrılıyorsun. Bir gözün benzin göstergesinde, bir gözün hararette olmuyor. Hayır da... öyle bir şey <gülüyor> yok. bak. Yoluna Bakın, bak. tık tık. Git git. Yavaş yavaş da gidersin. Zaten sabah böyle sürat yok. Yavaş yavaş. Torpidoya koy kavunun çeyrezini böyle tık tık. Torpidoya. Ee, selen selen yani. Tabii ki yani buradan sabah e, yanlış mesajda olmasın. Alkolü trafiğe çıkmanın ne kadar yanlış olduğunu Tabii ki, ki. Özellikle torpidolarımızda kavunun işi yok. Öncelikle onu söyleyeyim ben. Yani ani bir dönüşte hop hop kavunlar ne oldu? Hop gitti kokar ve karınca yapar. Doğru. Karınca yapar sevgili dinleyiciler. Ee, o yüzden e, lütfen Seren Serengil deyince Seren Serengil anlaşılsın. Evet. Ege Bey sözüm size. Seren Serengil'in reklamda yüzü görünmeyen sadece adı geçen Seren Serengil, çantayı alan Seren Serengil e, 50 bin lira almış bu reklamdan. E, diğer ünlüler Hande Yener'le Demet Akalısı 200'er bin lira alırken Seren Serengil 50 bin lira almış. Yalnız magazin dünyasını takip edenler için çok... Ee, mantıklı olduğunu yani herkes evet doğru diyecektir sıkı takip edenler Neden? çünkü esas kavga hangi Denerle Demet Akalın arasındaydı Seren Serengil yancı olarak katılmıştı kavgaya yani dışarıdan katılan Seren Serengil o kavganın içinde var mıydı? Tabii ne diye vardı ee, yoktu ya Denerle Demet Akalın ama vardı. o da girdi sonra ikisine de laf sokarak. Baktı güzel şey var gazeteleri çıkıyor bu tartışmalar Twitter tartışmaları falan var diyor zamanlar. Yok, gerçi Twitter öncesine dayanıyor. Twitter öncesinden başlayan bir husumet. Ya şimdi bu ümitle bir takım ünlüler kavga edecek ya. Bizi de bir e, reklamda oynatacaklar falan e, filan diye. bize de bir neşve olur. Yani ben çok isterim eski iki ev arkadaşı Kutsi ve Berksan'ın. Zaten bu yıkamazdı falan filan. Yok falan. ben kötü etkileniyorum ünlülerin kavga etmesinden. Sen arada kaldığını mı hissediyorsun? Yo arada kaldığımı da diye de niye ne var ya ne kadar güzel işte paylaşın neyi paylaşamıyorsunuz falan diye böyle bir şey oluyorum ya mesela hele hele de bir tanesi sevdiğin falan biri ise böyle Türkiye'nin en eski husumeti sanatçıları arasında şey mi Kadir İnanır, Tarık Akan mı? Ee... Ve ya ya da o bitti mi? O bitti herhalde artık ya yani yani kimse de umursamıyordur büyük ihtimalle yani Kadir İnanır ara ara. Reklamlarda falan görünüyor bir dizilerimizler yapıyor da Tarık Kakan zaten oyunculuk olarak uzun zamandır suskun. Daha eski husumetler vardır ya da daha ciddi husumetler vardır da şey değildir ortalıkta değildir. Ba bahsettiğim yani, husumet zaten silah falan husumet değil. Tabii canım yani işte ortalıkta, ortalıkta değildir dedim yani işte laf sokuluyor mesela bir büyük aracılığıyla laf sokulur mesela işte Kadir İnanır. Tarık Hakan düşünürsak mesela Kadir İnanır bir ortamlarda konuşur. O ortamdan biri gider birine söyler. O başka birine söyler falan. O da öyleydi. Şimdi Twitter üzerinden şimdi bir şekilde ve Gazetelerden Gazeteler hakkında. üzerinden bir Eskiden şey yapılıyor. Gazeteydi. Şimdi doğrudan Twitter'da ama yaşı itibariyle zaten Kadir İnanır'ım ben Twitter'da. En son bir mesaj attı Çeliğin eşine. Kadir inanır mı? Cep telefonu mesajlarıyla bir taciz durumu vardı hatırlıyorsan. Evet evet. Yani ondan sonra zaten bundan sonra mesajı tövbe. bir tane attık mahkemelik olduk yani Twitter'daki mi düşürebilirim falan diye belki şeydir geçmiştir. Öyle, öyle bir şey olabilir ama yani lütfen ünlülerimiz kavga etmesin. Kavga edecekse de şov bence olduğunu bize söylesinler şovun tadını çıkaralım. Bence ünlülerimiz kavga etsinler biz onun şov olduğunu bilmeden şovun tadını çıkaralım. Şov olduğunu biliyorsak ki ama bunlar da şov yapıyor diyoruz. Ama onu söylemedikleri için öyle diyorsun işte. Çünkü bir şeyi keşfetmiş oluyorsun ve o seni mutsuz ediyor. Halbuki en başta mesela söylesen, söylese daha doğrusu kavga eder ünlüler. Mesela bu kavga show amaçlı gerçekleştirilmektedir diye. E o zaman, o de... zaman oyunculuk yeteneğine bakarsın, bir şeyine bakarsın. Sonra çok dalarsan, dalıp gidersin heyecanına bırakırsın yani kendini. Bence onun alttan küçücük ince yazıyla geçsinler. Ondan sonra kafamız karışıyor ne Hayır şov alça, ne gerçek. Değil. Bu Demet Akal'ın bilmem ne şey fotoğrafları oluyor. Öyle dedi böyle dedi magazin programında şey oluyor ya. Al tabi sana ince hani bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan diye küçük yazılarla geçsin. Bu kavga tamamen şov amaçlı. Bak ama ben Demet Akalının Hande DNR'in kavgası şov amaçlı değildi. Ciddi ciddi, ciddi kavga ediyorlardı. Değildim. Parayı gösterdiklerinde tabii ki tabii ki dediler. Acaba aynı anda mı stüdyoya sen gördün mü bu reklamın başını? Gördüm bilgisayarla yapılmış 3 gün arayla çekilmiş. Bilgisayarla mı yapılmış? Hı hı. Ya şu bilgisayarları yormayayım Bu bilgisayarlar sadece kahve sesi için Tutulmuyor mu ya bir şey Mıknatıs gibi bir aralar. şeyle yapsınlar Atama yok Atama olmadığından rahatlıkla şey yapılıyor Çok bilgisayarlar bilgisayarlar yapılıyor Yan yana gelmediler yani Öyle bir e, şey olmadı reklamı Valla boğuşuyorlar muğuşuyorlar ama Yan yana gelmeseler daha güzel olurdu tabi Peki o zaman mutluluklar diliyoruz Seren seren gireli de lütfen Paracıklarını güzel yemelerini daha diliyoruz Daha az para aldın diye laf sokmasın diyoruz çünkü sonuçta çantayı da almış yani. En evet. azından öyle söyleniyordu. O da sayılır. Nereden baksana 50-60 liralık çanta dörüyorlar. Yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakiler bir kez daha günaydın diyelim. Macera dolu gündemimize dönelim. Bugün Dünya Avukatlar Günü olabilirmiş sevgili dinleyiciler. Öyle bir hissiyat uyandı içimizde. Dünya olmasa da Avukatlar Günü oldu. Iı, kesin. Yani evet ama ben dünya çapında bir gün olması gerektiğini düşünüyorum çünkü dünyanın her yerinde avukatlar var ama bizim avukatlar ben öyle düşünmüyorum daha doğrusu benim avukat ordumdaki gibi avukat filmlerde dizilerde görüyoruz ancak Avrupayı avukat diyorsun Avrupayı böyle bir şey yani o adalet kurdurlarında koşturduğumu sen biliyorsun benim fotoğraf çektirdim koştururken kaç kişiye çarpıyordu evet, evet, kaç kişi biliyorum. bağırdı bana o yüzden avukat dinleyicilerimiz varsa Dünya Avukatlar Günü mü diye hemen bir telefonları e, alalım. Gıyabında kutlayalım tüm avukatları bir kişi. Avukatlar. Derken. Yani e, yargı günü gibi falan gibi bir şey değil değil mi? Yani öyle bir sadece, sadece avukatlara avukatlar. özel bir gün. Savcılar, hakimler onlar değil yani. Onların onları onları bugün kutlamıyoruz. Onları sadece Bu, avukatları kutluyoruz işlem bir şekilde. Tüm yargın gibi bir şey değil yani. Ha öyle değil. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsunuz? Başak ben, Başak avukatım. Hanım, hoş geldiniz. <gülüyor> avukatlar günü mü bugün Başak Hanım? Evet, doğrudur. Tebrik ediyoruz avukatlar gününüze. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz sizi Başak Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür olun Biz de müştakliyiz. Evet. <gülüyor> Ne yapacaksınız bugün Başak Hanım? Belli mi? Vallahi şu an yoldayım. Plaklıkla konuşuyorum zaten sizinle de duruşmam var. 9 çeyrekte ona yetişmeye çalışıyorum. E, normal, normalde de avukat günü olmayan bir günde de 9 çeyrekte duruşmanız olabilir değil mi? Evet hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı <gülüyor> yok. Ya. Anladık. Bir şey diyecek misiniz mahkemede? Hakim Bey dünya avukatlar gününde beni kırmayın falan deme şansınız var mı? Yok maalesef. Bir mahkemenin bir düzeni oluyor. Ona her zaman riayet etmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde hakimin gözünde yanlış bir izlenim oluştururuz ve davamızın kaybına yol açabiliriz. Hakim bey sizi tanıyor mu mesela be hakim hanım? Ee, şimdi gideceğim yani gireceğim duruşmanın hakimi tanıyor. Evet tanıyoruz. Tanıyor. Yani Daha o yetim, zaman tabii ki mümkün değil. O zaman zaten sizin avukat olarak yani kurallara riayet eden saygılı bir avukat olduğunuzu biliyordur. Ama bugün avukatlar günü yani biraz sizin de hakkınız yok mu o şımarmaya? <gülüyor> maalesef yok yani maalesef. Peki başa dön bir şey <gülüyor> soracağım ya. Avukatlarla hakimler normal mesela iş dışında muhakkak birbirini çok seven e, iki mesleğe de mensup insanlar vardır ama öyle görüşürken imtina ediyorlar mı? Laf olur, söz olur, bilmem ne olur falan filan diye? Evet, evet. Yani ya çok kötü bir şey bu ya. Yani değil mi? Öyle bir işten bile dolayı böyle bir aynı okulda okumuş oluyorsunuz hepiniz değil mi? Hukuk fakültesinde. Yani sınıf arkadaşınız bile olabilir aslında bir hakim. Tabii aynen öyle aynen öyle ama maalesef bu e, biliyorsunuz hakimlerin objektifliği ilkesi var. O uyarınca da hakimler çok çekiniyorlar. Yani bir avukatla özellikle adliyede samimi gözükmeye işte e, yani bu tarz samimi hareketlerden çekiniyorlar. Bu da onun ol, da olması gerekiyor aslında çünkü ka, örneğin karşı tarafın vekili samimi değilse o hakimle e, hani, düşünebilir yani yanlış düşüncelere yol açılabilir tabii ki bu durum ya, ne olacak hakim her şeyi e, Kur'an'a göre yaptıktan sonra kitabı uygun yaptıktan sonra yani bir şey gibi geliyor bana yani samimi olmak istediği insanla bu mesleği yüzünden bu engel yüzünden samimi olamıyor gibi geliyor bu da garip bir durum aslında yani. Ya Zaten şöyle bir durum da var. Mesela hakimin e, çekilmesi yani o gördüğü davadan çekilmesi gibi bir hakkı var. Örneğin çok samimi olduğu bir arkadaşı varsa ve eğer o samimiyeti o davada onun e, objektifliğini etkileyecek ve karar verme sürecini etkileyecek hmm. gibi bir e, durum ise yani hakim böyle düşünüyorsa o zaman e, şeyden o davadan elini çekiyor. Hmm. Peki hakimlerin e, bunu kaç defa yapma hakları var başkanım? Yani yani mesela yani şimdi hep diyoruz ya hakimlere yığılıyor dosyalar falan filan evet. yani bir hakim evet. canından bezli diyelim şey evet. falan. Ay orada objektif olamayacağım bakmayacağım falan filan diyerek. <gülüyor> yok öyle öyle bir durum. Bugün yok hiç tabii. objektif değilim falan diyor. Bugünkü davaları iptal edelim falan yok, gibi. Yok öyle bir durum yok. Ee, kararların gerekçeli olması gerekiyor zaten. Hmm. Bütün gerekçeli karar açıklanacak diyorsunuz yani. Tabi yani neden e, objektif olamayacağının açıklaması gerekiyor. Örneğin şu şu şu dönemde işte şu e, davacı asille e, işte birlikte çalıştığım için ve işte e, bir arkadaşımız mevcut olduğu için objektif hmm. olacağımı düşünemiyorum. Katinde çay ısmarladı bana. Objektif olamayacağım. Efendim beraber ortak taksiye bindik. İkimiz de Çankaya'ya doğru gidiyorduk falan gibi durumlar da oluyor. Başak Hanım aslında avukatlar günü bugün ama hakimlerin sorunlarından gibi konuştuk. Yani hata da evet, bizde öneceğiz, oldu. oldu. Ne? Avukatların en büyük sorunu nedir? Hadi habere gireceğiz. Girmeden önce bir öğrenelim sizden. Avukatların en büyük sorunu maalesef e, yalancı olarak bence edilmek hani, ha Bu avukat zaten, hani zaten e, tamam bunun, bunda bir alık vardır, bunda bir tiğeni hani, vardır gibi bir imaj oluşmuş maalesef halkımızda. Bence en kötü özelliğimiz bu. Onu da kim olduğunu Başak Hanım da çok iyi biliyor ismini vermiyor. Biz de biliyoruz. O bütün avukatların ismini de kötüye çıkardım. Çok teşekkürler başkanım. İyi şanslar diliyoruz size duruşmanızda. Çok sağ olun, kolay gelsin. Size de kolay teşekkür gelsin, yayınlar. kutlu olsun tekrar avukatlar gününüz. Teşekkür Görünürüz. ederim, hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yeterli. Çok özenmiştim buna. Çok özendim ya. Zaza yeterli demeye çok özendim. Zaza yeterli demek de öyle. Herkesin harcı değildir sevgili dinleyiciler. Canlı yayında gerçekleşen bu olayı bir ilk olarak kaydedebilirsiniz. Önümüzdeki e, aylarda Zaz Ankara'ya da geliyor. Zaz severlere müjde diyoruz ve Yunanistan'a bir müjde veriyoruz. Arayı ee, bulduk. Yunanistan 15 gün içinde... Parayı getiriyoruz elden veriyoruz Yunanistan demiş Avrupa Birliği. Dedesi yaşındakiler bulamadı. Yunanistan'ın çıkış planını nokta nokta yaşındaki çocuk buldu. Ve hala çocuk diye bahsediyorsunuz kendisinden. Kaç yaşında olabilir? 7 mi? 10. 10 yaşında çocuğun bulduğu şey planı benden gelsin falan olmasın? Yok abi baktım ben. Plan ee, değil mi? Mantıklı mı? bayağı mantıklı. 250 bin sterlin ödüllü bir yarışma bu. Böyle bir şey olabilir mi? Ya Ülkenin bak neden battığı belli. Bak şimdi bak olaya bak. 250 bin yarış, sterlin ödül koyuyorsun. O Yunanistan Euro bölgesinden en güvenli şekilde nasıl çıkar? Soru bu. Tamam mı? Ya yani ülkenin şeyini, idaresini yarışmalarla mı yapıyorlar? <gülüyor> tarım, en güzel tarım politikası. 10 bin Euro ve aynı zamanda tatil bir hafta sonu. Ben sana bir Yunan bürokratı şapkamı takarak cevap vereyim. Ha, hayır tabii ki. Ülkenin yönetimini onunla yapmıyoruz. Ama e, o şansı da değerlendirmek istiyoruz bugünlerde. <gülüyor> evet çok mantıklı. Böyle deyince çok mantıklı. Mantıklı oldu değil mi? Bu ses tonuyla çok mantıklı. Evet. Şimdi Hollandalı e, bir genç arkadaşımız e, bir mektup ve bir resim göndermiş. Bir yani şeyler çocuk, çizmiş. Yunan çocuğu değil. <gülüyor> <gülüyor> Yunan çocuğu mu? <gülüyor> Değil yok. Hollanda Ordan, çocuğu. Hollanda'dan bir çocuk. <gülüyor> ee, Hollanda'dan bir çocuk. Ee, Jüriye hayrete düşürmüş ve yani çok beğenmişler bu çizimi ve öneriyi. Hayır Yunan çocukları niye şey yapmıyorlar ya? Yoksa babaları bulamadı kendisi bulamıyor öyle bir şey mi durumu oldu? Yani bunu mesela Yunanistan'ın zor durumdan çıkaracak gene Yunanistan'dan bir çocuk olsaydı daha güzel olurdu. Yani tabii sapdırıyorsa şey derdi. Kafamda saç kalmadı. Bak bu velet halletti falan derdi. Süpersiz. ama yani şu anda e, Yok da, ülke olarak şey. Ben sana Yunan bürokratı şapkamı takarak bir cevap vereyim mi? Tak. Yani o, çok seviyorsan sen gündüz günlük hayatında da takabilirsin. Hayır da konuyu saptırıyorsun ya. Sana o şapka ile cevap verince Toparlıyoruz yani. Sen hadi şapkayla bana bir cevap, cevap ver. Benim ben de mi? benim de sana bir iki. Ama şapka çıkarmıyorsun. Yalnız soru alınmanı istemiyorum. Ben soru almıyorum. Ben sadece sorulara ben cevap veriyorum. Arkadan bağış. Şapkandan... İstediğim sorulara cevap veriyorum. Ben yani Yunan bürokratının tamam. özelliği odur. Tamam. Şap... Arkadan bağırma falan yok yani. Şapkanı çıkarmadan ama ben konuşacağım. Nasıl yapacaksın çıkamadı? Şapkan kafadayken yani sen üstüne alınma diye söylüyorum. Yok canım tabii ki konuşabilirsin yani sonuçta Yunanistan'da düşünceyi ifade etme özgürlüğü diye bir şey tabii var. Ki. İstediğini söylesen. Onların da yazık biber gazına verecek paraları yoktur o yüzden şey gibi görünüyordur. Olmaz mı ya? Ne kadar harcadılar? Yunanistan sokakları karıştı ya. İşte o kadar işte yani öğrencilerle polislerin çatışması. Alamadı para yok, biber gazı yok. Yoksa dağıtırdık Türkiye'deki gibi. Yoksa herkese fısıldardık ama yani ifade özgürlüğü falan tabii bir de biber gazı pahalı diye vardır. Biz Yunanistan kiser, polisinde Çin'den at sonra, var mı at? Çin'den sonra en çok büyüyen ülkeyiz ya. <gülüyor> ya yani Onlar hep biber gazına doğru zamanda yatırım. Mesela Çin ve Türkiye en çok büyüyen iki ülke. İfade özgürlüğü deyince akla gelen iki ülke aynı zamanda. İki ülke daha var. Çin. Suriye, Kuzey Kore. Yani bunlar kolay kolay olmuyor. Yani. İngilizce de buradan Onu bir da belirtelim. Evet sen Yunan şapkanı tak bir şey söyle bana. Ne söyleyeceğim? Niye bir Yunan çocuk bulamadı onu. Diye. Ha, ona cevap verecektim ona cevap ben var. değil mi? Ay, ben onu niye bulamadı demiyorum. unuttum ben ya. Yunan söyledim, çocuk bulsaydı daha güzel olurdu diyorum. Sen bir tak bir cevap ver bana. Yunan bürokratı olarak. <gülüyor> Dur ben cevabı vereceğim. Ben, Çok güzel cevap verdi Sen ne dersen de benim çünkü cevabım hazır. Ondan korktun sen. Tamam. Yok. Ne korkacağım ya Allah Allah. Ben Yunan bürokratı olarak şurada cevap veriyorum ben. Elçiye zevahli olmaz. Ne olacak? Ben takayım sana. Sen yine cevabını ver. Hah taktım ben. Böyle susuyorum senin karşılığında. Çünkü hatırlamıyorum. Sen sana ama ben niye bağırıyorum durup dururken? Tamam o zaman şöyle diyorum. Sen ne diyorsun? Sen sorunu sor. İlk sorun. Niye bunu bir Yunan çocuk bulamadı? Niye? Daha şık olmaz mıydı? <gülüyor> Seni mi bulsaydık? Sen, sen daha rahat cevap verdi ben hmm. şahsi bir şey söyledim sana. Sayın Yunan bürokrat. Bana laf yetiştireceğine memleketi kurtarsaydın ya. Şapkayı takmayı çok güzel biliyorsun. Faş. Bir Şu darbede anda... Yunanistan'a bir darbede Ege'den geldi. Ege'nin öbür kıyısından Ege darbesi. Yunan gazetelerine buradan selam olsun. Mahşet için uğraşmayın. Yani bir ayağın Yunanistan'da bir ayağın burada bir ayağın Ege Dinizin'de bir ayağın da medyada. Yani çok bacaklı Ege Kayacan diye geçer. Şimdi Hollandalı bu genç arkadaşımızı, 10 yaşındaki bu ıı, arkadaşımızın teklifinden, mektubundan ve resminden çok etkilenen jüri... Resimle mi açıklamışlar Euro bölgesinden çıkış Açıklamışlar dediğin, açıklamış Açıkmış. Hollandalı. Resim mi yapmış? yüre büyük ihtimalle ismi. yüre kardeşimiz. yüre kardeşimize 100 sterlinlik mansiyon ödülünü layık görmüşler. 250 bin euro değil miydi? 250 S. bin sterlindi. Ha. E ee, ve 100 sterlilik mansiyon ödülü vermişler. Çok beğendik deyip ya. Böyle bir, böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Akıl yaşta değil baştadır. Vallahi bravo falan diye böyle övgüler düzündükten sonra. Yani için, akademisyenler için açılmış bir yarışma. Evet tabii canım. Yani ta, sadece akademisyenler, ekonomistler değil de, için, ekonomistler için evet. açılmış bir yarışmaya çocuk resimle katılıyor. Resimle katılıyor ve bir projesi var. Ya Ali de çok güzel resimler çiziyor ben ama hep onu mesela Rapunzel çiziyorum, kedi çiziyorum falan. Keşke katılsaydı bu yarışmaya. Euro bölgesinden çıkan Yunanistan çizdesen o da çok güzel yapardı. Şimdi bu arada tabi resimle katılmasını saçlar helenistik falan. Rapunzel'le diyorsun değil mi? Hmm. Ya yani çok güzel. Ben de, benim de inancım tam. Ee, Hollandalı mesela e, Yure kardeşimiz neden resimle katılmış? Çünkü İngilizcesi yok şu yok, anda. Yok. Ee, o yüzden resimle kendisini ifade etmiş ve sorunlara o şekilde. Babasının yardımıyla bir çözüm. Çözüm de şu. Üç adımda anlatıyor bunu çizimle. Bir. Öncelikle Yunan bir e, Yunan vatandaşı burada isim de var da ona bakın. Yunan o. vatandaşı şapka takacak mısın? Ne? Yunan vatandaşı takacak Yok, yani şapkan takacak mısın? Yok, hayır. Şu anda bir Vallahi cevap... Valla konuya göre değişiyor ya. Ama bazı konularda hep aynı şapka yı takıyorsun sen. İşte o oktay demirci zaten. Hayır. Şapkası hep... salim olsun diye. şimdi sana söyleyeyim de bu. Yani dinleyicilerimiz karşısında bozmak gibi olmasın ama Yunan bürokrat şapkan senin. Geçen hafta esnaf şapkası olarak taktığın şapkanın aynısı. Yok abi işte aynı aradaki, şapka farkı anlamıyorsun. Yani Aynen. arada çok net bir fark var Ege. Yani onu, onu fark etsen ya. Yalan söylüyor sevgilin. <gülüyor> Yunan vatandaşı bankaya gidiyor. Evet. Öncelikle bütün eurosunu bankada bulunan makinede drahmiye çeviriyor. Drahmiye. Hı hı. Birinci Drah aşama bu. Drahmimatik. Hollandalı euro kardeşimizin ilk şeyi. Hı hı. İkinci aşama drahmiye çevirdikten sonra bankadaki tüm Eurolar hükümete veriliyor. Hı hı. O da gidiyor. Brüksel'deki da gidiyor. Merkez Bankası'nda karoserinin arkasından. <gülüyor> yok yok değil. Bankadaki tüm eurolar hükümete veriliyor. Hak'tan toplanan bütün eurolar da bir pizzayı oluşturuyor. Tamam mı? Hı hı. Bir pizza çizmiş buraya. Pay çarkı olmasın o? Hayır hayır. Pizza ya bildiğin pizza. Hı hı. Böyle malzemeli falan. Tamam. Böyle bayağı e, pizza çizmiş hakikaten. Son e, aşamada Yunanistan'ın tüm borçluları pizzadan birer dilim alıyor. Böylece ülkenin kimseye borcu kalmıyor. Pizza ile ödüyorlar yani. Pizza'yı tekrar çeviriyorlar. Şimdi İtalyanlar düşünsün. <gülüyor> Bütün yuvalar. Yani çünkü zamanında pizza. biz baklava konusunda efendim ne başka karniyarı konusunda falan hep Yunanistan... Türkiye'den çaldı patenti falan diyorlar. Şimdi İtalyanlar düşünsün. İtalyanlar düşünsün çünkü Yunanistan'ın pizzası yaman olur derler. Yaman olur. Yani ben zaten Yunan pizzası diye biliyorum hep. Pizza çözümü. Hep yani gittiğim yerlerde Yunan pizzası diye sipariş ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir adam olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum sevgili dinleyiciler. Üstelik i̇şte canlı yayınlar. İşler sıkıntı. Dersler stres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 Sabahlar Modern Sabahlar Avukatlar günü coşkusuyla ne yapacağımızı Şaşırdık sevgili dinleyiciler Bir buçuk saattir mutfakta Oktay'la birbirimize Sarılmış ağlıyoruz Ne yapabiliriz ne yapabiliriz Bugün de avukatlarımızı nasıl mutlu edebiliriz Diye düşündük düşündük Canlı yayında tebrik etme imkanı sunuyoruz Onlara çok enteresan Tebrik edilme fırsatı imkanı Tebrik etmedi tebrik edilme Yani şöyle olacak çok enteresan bir fikir Hiç ee, daha önce şey yapmadık bunu hiç aklımıza gelmedi bu bizim hatamız. Arayan avukatları canlı yayında tebrik edeceğiz, değil mi? Evet öyle yani, bir şey yapacağız. Çok... Ama, ama tabii ki kısa bir ön sohbetten sonra. Öyle hemen bir... de kafadan böyle. Alo avukatım ben tebrikler. tebrik edeceğim. öyle bir şey, şey yok. yok. Evet Hayır, kesinlikle. Çok güzel açıkladın. Evet doğru, doğru. 5 <gülüyor> Beş... <gülüyor> avukat günlüklerimiz de şey diye düşünmesinler. Şimdi ben arayacağım hemen tebrik edip kapatacak. Hayır böyle bir şey öyle. kesinlikle yok. <gülüyor> Biraz sohbetten sonra onu özellikle şey yapalım çünkü insan korkar yani. İçer nerede bir dinleyicimiz biliyorsun öyle telefonunu arayıp bizi demişti yani. Hemen, hemen söyleyeyim mi cevabı yoksa biraz sohbet ederiz diye. <gülüyor> Biraz sohbet etmek isteyen dinleyicilerimiz olduğunu o telefondan sonra öğrendik zaten. Hemen cevabı söylemek isteyen dinleyicilerimiz de var elbette ama bazıları da biraz sohbet biraz etmek istiyorlar. Biraz sohbetten sonra e, diyoruz ve işte avukatlarımız aramaya başladı mı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Avukat Ömer Aras öyle söyleyeyim artık. Ömer Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ömer Bey sizi tebrik edeceğiz ama dediğimiz gibi önce biraz önce sohbet. Önce biraz edelim. sohbet Ömer Bey kaç senelik avukatsınız? Vallahi kaç senelik avukatım? 2008, 4 senelik. Aa gençsiniz, bayağı yaşlı geliyor sesiniz. Hastayım da ondan. Gerçi yaşlıyım da, okulu 10 senede bitirdim. Olsun canım, o kadar yaşlı değilsiniz. Yani ben sesiniz daha yaşlı geliyor dediğimde, hani bu bıyıkları sararmış böyle şeyler oluyor ya, hukuk yalayıp yutmuş avukatlar. Onlar gibi yani. Vallahi öyle bir avukat benim bu Levent Kırcı'nın Ne Olacak Şimdi diye bir filmi var. O aklımı onu aklıma getirdi ve bıyıkları sararmış böyle avukat. O, orada karı koca da... avukatlar değil mi Ömer evet, Bey? Nevra ile filmi değil mi o? Evet Nevra ile. Vallahi ben çok severim o filmi. Benim Efendim de galiba etkisi var. zihnimde avukat görüntüsü o filmle beraber netleşti. Benim de cübbeli cüppeli bir Levent Kırcı şey var gözümün önünde o filmle ilgili. Çok hatırlamıyorum ama Nevra Serezli de cüppeli Böyle bir şey onun dışında diğer başka avukat yoktu İki avukat değil mi o filmde İki avukat evet iki hmm. avukat Peki, Peki Ömer Bey Bir şey soracağım zor mu avukatlık Vallahi avukatlık Açık süre hani para tahsil etmesi zor bir meslek hmm. Yani ee, millet avukata verdiği paraya acıyor O yüzden <gülüyor> para almakta zorlanıyoruz En azından biz zorlanıyoruz Avukata, yani, giden, avukata giden paraya acımıyorum diyen adam yoktur herhalde ya bir mahkeme açalım ya tutalım ya avukat neyse parası verelim falan diye yok. Yani. Nasıl doktorlar o sistemi nasıl kurmuşlar mesela muayene sırasında hemen alınıyor paralarda. Gerçi doktorların da vardır tabi tahsilat sorunu çeken de. <gülüyor> Avukatlarda nasıl böyle bir sorun oluyor ya? Yani ya valla her avukatta yok yani biz çekiyoruz böyle bir sorunu. Ha, yüzünüz yani yumuşak. Yani siz bence, yumuşak yani. Yüzünüz yumuşak. Bence evet, bu ses evet. tonu varken siz bunu tahsilat için değerlendirin. Bu hafta topladınız topladınız. Vallahi aslında olabilir yani de. Bir iki telefon edin bence bu sesi harcamayın. Sonra so bilmiyorum yani <gülüyor> öbür sesinizi alın. Bu sese ben direnebilecek insan. Ya avukat bey tamam ben öğleden sonra hemen şey yapıyorum derler. Yani hastayken topladınız topladınız Ömer Bey. O yüzden geçmiş olsun demiyoruz size. Ama e, bu arada içeriden e, kulağıma gelen bilgiye göre artık yeterli sohbet diyorlar. Sohbet yeterli. <gülüyor> kutla <kutla> <gülüyor> <günler de> <gülüyor> bir saniye Ömer Bey bir dakika <gülüyor> daha kutlamadık ki Kutlamadım. avukatlar gününüzü. da. <gülüyor> Heh. Avukatlar günüz kutlu olsun Ömer Bey. Teşekkür ederim efendim. Sağolunuz. Hayırlı davalar. Güzel teşekkür ses tonları izliyoruz size. Çok güzel oldu ya. Özellikle son kutlama kısmı yayınımızda bir ayrı durdu. <gülüyor> sohbet de yeterliydi. Kutlama kısmı da tam zamanında. Çok güzel oldu. Şey oldu. Çünkü sırf kutlama olsaydı Ömer Bey zaten hasta. Zamanla, Çok demek büyük ki, olacaktı. zamanla içeriden mesela uyardılar Ömer Bey ile sohbet yeterli, yeterli diye. Dedi. Zamanla onu bir hissedeceğiz demek ki. Yani, Tabii yapa yapa. Yapa yapa. Bakışacağız, mesela, yeterli olmalı. Nerede yeterli, arayacağız. nerede değil. Bir kişi mi kutlayacağız peki? Yoksa... Bir kişi kutlayacağız. Yani daha çok telefon vardı ama şu anda stüdyomuza bağlanan yok. Dinleyicilerimize biz buradan, e, avukat dinleyicilerimize. Bir kişide daha konuşalım ama olmaz Ses öyle. Senin, sanki evet. sadece Ömer Bey'i kutlamışız gibi oluyor. Çünkü yani, Ömer Bey günü değil ki bugün. <gülüyor> avukatlar beş günü. 5 Nisan avukatlar günü bugün. Senin hiç avukatın olmadı daha değil mi? Yani bu, avukat ordusu demiyorum zaten. Avukatın olmadı. Yok. Kendin Müştaki oldun mu? Müşteki çok oldum canım. Nerede Müştaki Sen nasıl müşteki oldun? Ee, şey işte şeyde oldun. Bir askerde oldun. Ondan sonra... Askerde bir... nasıl Müştaki oldun? Torpilli miydin sen? Sen Müştaki'yi mi? Torpilli mi bilmiyorsun kelime anlamı olarak? Hmm. Yok ya bir dava kapsamında bir müşteki e, durumuna düştüm ben de. Hmm. Ama dava tamamlanmadan e, işte, hadi sen git dediler bana. Bir orada oldum. Bir de şey işte... E, gasp edildim ya ben. Ha doğru. Gasp edilmek de değil de çantamın çalınması hadisesi ve aynı zamanda telefon. Aa bir kere daha müşteki olmuşum ben ya. Çok müşteki olmuşsun. Ben sen. ne kadar müşteki Ama, bir adamım ya. Ne yaptın bütün oyular duyuru, suç, suç duyurusunda bulundun ve şey mi oldun? <gülüyor> evet. Kendi başına <gülüyor> müşteki Kendi halinde bir şey. Evet. müşteki Bir yere vekâlet vermiyor. Yok hiçbir şey yok ya. Ya lapşap bir dilekçe O kadar dediler bana. Fala. Gerek yok falan dediler bana. Ben Fotokopi de şey falan da çektirmedin o zaman. Fotokopi çektirdim. Ha. Nerede çektirdin? Fotokopi en son işte o adliyenin devamında var ya sağ tarafta böyle şeyden yürüyünce. Hadi ya. Hı -hı. O, i̇çeride ya. var. Peki içeride şapkanı tutarak koştun mu? İçeride şapkamı tutarak askerde koştum şapkanı tutarak. O yani sayılır mı? O sayılmaz canım. Ben sana Adalet Sarayı'nın içinde şapkanı elinde bir Adalet elinde şapkanı Saraya. tutup Ama, bir elinde evraklarla koşmaktan bahsediyorum. Antalya. Antalya yani İlla Ankara mı olması lazım? Sorun yoksa. Yani benim işime yarıması için illa Ankara olması lazım. Yok ya maalesef. Ben onu yaşayamadım. Olmadım. Onu yaşayamadım ben. Yani ben çünkü çok o adalet sarayına gidiyorsun. Dünya oraya gelmiş. Ana baba günü. Herkes koşturuyor. Herkesin elinde evrak var. Ama şöyle bir etrafa bakıyorum. Şapkasını tutup elinde evrakla koşan bir ben vardım. Sonra ben onu şapkanı... gururuyla çıkarken gerçekten onu poz olsun diye değil. Gerçekten yapan yaşlı adam gördüm. O zaman biraz bozuldum. Şapkanı çıkarmak ve koşman değildi bence zaten orada havalı olan, havalı olan gerçekten avukatlar ordusuyla gezmendi. Avukat ordusu. Tabii o insan. çok o herkese herkese kısmet olmaz o. Kendiniz pislik yapası geliyor biliyor musun insan? Avukatların avukatlar mı? ordusu varken yanında. Herkese pislik yapabilirsin. Avukat ordun halleder onu. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Karama, Umut Bey hoş geldin. Siz de avukat mısınız Umut Bey? Ee, avukat. Bilirim konsepti nasıl uydururum diye düşündüm. Aa şey, Umut Umut tabii ki yani senin e, yerin hazır programımızda Umut Mahmut'un her sene düzenlediği bir e, katıldığı daha doğrusu bir e, etkinlik var değil mi? Umut senden dinleyelim onu ya kansere karşı değil mi? Evet kansere karşı koşuyorum. Koşuyorsun e, evet. Diye bir etkinlik diyebiliriz. E, bir şeye yani bu buna dikkat çekmek için yapıyorsun bunu değil mi? Evet. Tamam hadi hadi dinleyelim de, sıfırdan dinleyelim seni Tamam sıfırdan anlatayım o zaman Ben de 2 sene kadar önce annemi kaybetmiştim Lohim kanseri e, nedeniyle 4 senelik bir tedaviden sonra e, Bundan sonra ben de ne yapabilirim diye Düşünüp e, hı -hı. Kendimce nasıl devam ettirebilirim Bu savaşı diye düşündüm Ve e, koşmaya başladım e, Son 2 senede e, New York ve Berlin maratonlarında koştum Hı hı 22 Nisan'da da Londra Maraton'da koşacağım. Bu koşularla hem bağış topluyorum hem de insanlarda biraz bilinç uyandırmaya çalışıyorum kanser hakkında. Ne tekrar kendi reklamımı yapayım dedim sizin programınızla bir şey yaptım. mi ne derler tüm koşucular bu koşularda senin gibi sebeplerle bu işe başlamış insanlar mı yoksa hani sadece spor olsun diye koşanlar var mı? Ya bütün bir koşudan senin gibi gönüllüler bağışlar toplamak amacıyla mı faydalanıyorlar? Yoksa spor olsun diye koşanda mı var? Yok Londra maratonunda yaklaşık 40 bin kişi koşuyor. Ee, Hı -hı. Ama bunların sanırım bir e, 200 kadarı benim e, beraber koştuğum Cancer Research UK e, diye bir araştırma kurumu için koşuyor. Hı -hı. E, yani çoğunluğu aslında spor için koşanlar ama bir kısmı da... E, bu şekilde bağış toplayıp. Peki, o zaman bu kanser maratonu değil değil mi koştuğunuz şey? Maratonla kanser maratonu. adına koşuyorsun. Evet. Yok kanser maratonu değil. Zaten değil. E, şey e, dünyada olan büyük maratonlarda koşuyorum. Hı -hı. E, bu maratonlarda koşmamın nedeni de daha fazla böyle bir reklam daha fazla ilgi yaratabile. Peki işin bu kısmına hiç girmiyoruz da Yani daha önce de seni konuk etmiştik Sohbet etmiştik e, Bu girişiminden dolayı bilgilerini aktarmıştım bize de Hiç sonuçları sormadık yani Koşuyorsun da iyi koşuyor musun Mesela onu hiç sormadık ee, Cevap vermeyebiliyor muyuz <gülüyor> <gülüyor> Yok aslında ya yani idare eder ee, Şöyle bir şey var Ben bu koşmaya başlamadan önce Böyle bir otobüs olsun 100 metre ileride kaçıracak olayım 1 saat bekleyecek olayım çok gönül rahatlığıyla kaçırır bir saat beklerdim o yüzden bir koşmazdım. Hı hı. Ee, şimdi 42 kilometreyi işte New York'ta koştuğumda 3 saat 53 dakikada koştum. Dünya rekoruna kadar 2 saat 3 dakika olsa da ee... Benim seviyemdeki bir insan için dört ne oldukça iyi diyorlar. Yani Başarılı şey zaten... bir koşucusun da zaten o önemli değil yani ne kadardı ne yaptığın rekorlar beklemiyor kimse senden Bir de baktığın zaman otobüse yetişmekten daha ulvi bir amacım var şu anda. O yüzden 42 kilometreyi koşabilmek e, için sana gücü o veriyor zaten. Peki Umut 22 Nisan'da Londra'da ne zaman gidiyorsun Londra'ya? E, Londra'ya 21 Nisan'da gidiyorum bir gün önce gidiyorum. Bir, bir gün önce gideceksin ne zaman dönüyorsun Kaba abla 24 Nisan'da mı? 20, 23 Nisan'da dönüyorum aslında 23 Nisan akşamı. 23 Nisan'a hemen dönüyorsun yani koşup geleceksin. Bir bir koşu gidip geleceğim. Evet. Peki bağışını nasıl e, hangi kanallarla topluyorsun? Ee, bağışı Cancer Research ülkenin kendi web sitesinden ama benim e, koşuyorum.com adresi de o siteye yönlendirilmiş şekilde. Hı hı. Hatta kansere karşı dizi e, biraz daha benim e, yazdığım bir şeyler var hikayem var onları okuyabilir insanlar. Evet. Ee, bu şekilde e, insanlar üstreden barış yapıyorlar. Peki bu üçüncü e, katılışın olacak değil mi? Dünyaca e, bilinen e, maratonlara. Erken belki ama Londra'dan sonra önümüzdeki sene 2013'te var mı bir plan? Şuraya giderim falan diye aklımda. 2012'nin sonunda Chicago var. Aslında ben başlarken e, zaten söz vermiştim 3 maraton koşacağım diye. Hmm. E, bir buçuk ay önce küçük bir sakatlık geçirdim O yüzden hafif bir Korku aldı Londra'yı koşamazsam diye Chicago'ya da kayıt yaptırdım. Hmm. Ee, Ekim'de Chicago maratonu da var. Şimdi kayıt yaptırmışken koşsam var. Bence acaba? de evet, koş. Bence de koş. Ne olur. 3-3 demişsin. 4'te de tamamla. 2012'nin sonunda da denk gelmiş. 2012 ile kapatırsın eğer yeterli dersen. Ee, peki Ankara'da nerede antrenman yapıyorsun? Umut? Ee, ben Hollanda'da yaşıyorum. Ha zaten Hollanda'daydın Evet. Hı -hı. Son bir haftadır Ankara'dayım. Boatçı'da e, stadın çevresinde deli gibi koşuyorum. İnsanlarda da eğlence oluyor. <gülüyor> Orada 3 saat koşan bir insanı görünce acaba ne zaman pes edecek diye oturup beni izliyorlar güçsüz çok çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olup oturulur, seyredilir. Peki çok teşekkürler Umut. İyi şanslar diliyoruz sana. Haberdar hep her Mol şans kolay gelsin. Yine haberlerini ederim. bekliyoruz. Bir kere daha hatırlatalım. Kanserekarsikosuyorum.com <gülüyor> adresinden e, bütün bilgileri Umut'un hikayesine ulaşabilirsiniz sevgili Hatta dinleyiciler. bizi konsolosluktan dinleyenler için de runningagainstcancer.com'da benim sitem. Doğru evet. <gülüyor> elçiliklerden dinleyiciler de var. <gülüyor> çok teşekkür ederiz Umut. Görüşürüz <gülüyor> tekrar. Peki, görüşmek üzere. Hoşçakal. Umut'un araması iyi oldu. Kanser haftası içindeyiz. Ee, ve geçtiğimiz yıl bizim de katıldığımız bir e, buluşma vardı. Hı hı. Bu yıl bir kez daha gerçekleşiyor. 7. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi 6 Nisan 2012 tarihinde Ankara'da Ramada Plaza Otel'de. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü'nün e, himayelerinde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından yapılıyor. Geçen yıl biz katılmıştık. Medya ve kanser üstüne hı hı. konuşmuştuk. Hatta tartışmıştık. Böyle ne bir e, fikir alışverişinde bulunmuştuk. Bu yıl da güzel yoğun bir içeriği var dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. 6 Nisan 2012 tarihinde Ankara'da Ramada Plaza Otel'de gerçekleşiyor 7. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi. Aynı zamanda kanserli hastaların yakınları da var orada. Kanser hakikaten böyle bir geniş bir hastalık sadece hastayı değil yakınlarını da çok yakından ilgilendiren bir hastalık olduğundan onların sorunlarının da dile getirildiği önemli bir buluşma oluyor. Din çok dinleyicilerimize güzel. bir kez daha hatırlatalım oğlum. Şu hatırlatalım çok güzel bir şey yapmıyor mu ya Umut? Yani bu sene Londra'da koşacak Londra'ya gidip onu izleyemeyenler hikayesini bir internet sayfası üzerinden dinleyecek. Hiç internet gire girmeye imkanı olmayanlar ot diye gelsinler 3 saat koşuyor işte Umut. Nasıl Orada konuşuyor, konuşuyor görsünler. Nasıl konuşuyor bakabilirler. Günaydın efendim. Günaydın. O Rumak Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür biraz ederiz. Teşekkür <gülüyor> Hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz bakalım şu anda? İyi evdeyim gitmedim ben bugün işe biraz manidar oldu ama. <gülüyor> Zamanlaması biraz manidar olmuş gerçekten. Ama av avukatlar gününde zaten tatil olması gerekmiyor mu avukatları aslında? Ya. Keşke öyle olsa da herhalde ben stajyer olduğum için çok saymıyorlar beni yani. Ne oldu Az önce Kadriye abla bağlamıyordu. Irmak'cığım yalnızca avukatları bağlıyoruz falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de açıklamak durumunda kaldım. Ben de aslında staj yapıyorum avukat olacağım falan diye böyle. Neyse o zaman affetti ve bağladı. <gülüyor> Çok komikmiş. Sizin staj bitince bir şey veriyorlar mı? Belge, avukatlık yapabilir belgesi mi veriyorlar? Yani? Ya şey işte bu bürolarına astıkları bir şey var ya diploma gibi. Aha, evet. Ruhsat. İşte of. bir tören oluyor. Ruhsat demeyin bize sinirlerimiz kalkıyor. <gülüyor> evet diploma diyelim. Evet. Evet, diploma gibi bir şey işte. Tören oluyor. Bize cübbeyi giydiriyorlar. Hı hı. Sonra da elimize o kağıt parçasını veriyorlar. Avukat olmuş oluyoruz. Onun bir fotokopisini e, Aslı gibidir şeklinde onaylatıp Kadriye ablamıza verirseniz bundan sonra bu tip sorunlar yaşamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ya bir de hani beni gördü. Ben birazcık ufak tefek bir şey olduğum için... muhtemelen hani bu kız donanak katı... ...olmaz falan demiş olabilir Yok canım demez öyle. Olur mu? Ne ufak tefekler geliyor... ...buraya Kadriye'nin nasıl ağırladığına şaşarsınız. Sarı <gülüyor> Biz avukatta sadece... ...sarı bıyık arıyorduk bugüne kadar. Yani Kadriye Hanım da o yüzden. Bunun bıyıkları olmadığına göre avukat olamaz gibi... ...biraz da cinsiyetçi bir yaklaşımı vardı. Artık yok. Değil yani evde sen de cübbe arıyorsun. Şeyde, adliyede cübbeniz yok evet, mu ya? Böyle an. mi geleceksiniz? Bu benim ilk hayatta... <gülüyor> İlk müştereki olduğum günde de avukat ordumun bir kişisinde bile cübbe olmaması da benim hayal kırıklığımda. Sivil avukatlar. Ben hiç gerek yokken şapkamı takıp geldim o adliye sarayına. <gülüyor> Ama e, avukatlar bakıyorum hiç oralı değiller. Peki Erma Hanım bugün e, gidecek misiniz adliyeye yoksa evde misiniz bütün gün? Ya ben modernle gitmek istiyorum. Hayda <gülüyor> <gülüyor> Bugün avukat avukatlar gün ya bugün sanat günü değil ki. Ya işte belki o arada bir uğrarım yani hani işlerimi hallederim de çok da gitmek istemiyorum. Her gün gittiğim yer zaten ne yapacağım? Yani... Doğru bugün, bugün çünkü perşembe işiniz var yani. Perşembe yani bakalım perşembe. size avukatların sıkıntılarını soracaktık da herhalde park yeri sıkıntısı falan oluyor değil mi? Gidiyoruz park yeri bulamıyorum. Ama biliyorsunuz benim böceklerle bayağı maceralarım var. Doğru. Kafede hükümlü. İşte orada böcekler. Dün mesela şey muallaktaydım böyle tost yesem mi yemesem mi? Böcek çıkar mı, çıkmaz mı? Ölür müyüm falan diye. Avukatların böyle... sorunları işte. Hükümlü kafeden tost yiyeyim mi, yemeyeyim mi? <gülüyor> gerilim Gerçekten dolu biliyorsun. Ben şey de bir kimse zehirlenmemiş. Herkes yiyormuş. Adam. Öyle sorunlar yani. Benim, ben de hastayar olduğum için <gülüyor> hiçbir sorunum yok. Tamam da her şeyden de böyle sıralamazsınız canım. Yani şimdi stajyerim şimdi mesela yaşça büyük, sizden bir avukatla karşılaştınız bugün. Çünkü Cair Modern'e gideceksiniz. Oralar evet, avukat yan tarafı hemen adli olduğu için yani yakın oraya. Göreceksiniz. Mesela avukat gününüz kutlu olsun falan diyecek misiniz? Ya sabahtan babama mesaj attım avukat günün kutlu olsun diye ama tanımadığım adama da gidip söylemem herhalde avukatlar günün kutlu olsun diye. Hadi ya öyle bir tanışıklık mı gerekiyor? Yani hani, gerekir ama galiba böyle bir balo kutlamalar falan var. Onları bilmiyorum da bir kutlamalar yapıyorlar zaten böyle sürekli bir etkinlik halinde. Evet. Tanışmayan avukatlar da gidip birbirlerine sarılıp Avukatlar günün kutlu olsun falan diye olabilir. Valla yani. biz bile demin mutfakta sarıldık Ege'yle ki biz biliyorsunuz avukat Düşler. değiliz yani. O rağmen bugün bizi duygulandırdı. <gülüyor> Peki tıp bayramını daha çok biliyoruz ama Avukatlar Günü... Doktorlar daha organize abi. Hem tahsilat konusunda evet, hem doğru. bu bayramlar konusunda. Demin dinledik yani. <gülüyor> avukatlar Günü yeni mi yoksa eskiden beri kutlanıyor mu? Ya ben... Aslında bayağı da biliyorum yani. Hani bugün oldu 5 Nisan olduğunu bilmiyordum ama avukatlar günü diye bir gün olduğunu biliyordum. <gülüyor> Avukat olduğunuz için de olabilir o. Ama sanırım bunun PR'ı çok fazla yapamıyor yani. Yapamıyor yani evet. E ya ben mesela Mayıs'ta sanıyordum ama <gülüyor> bugünmüş. Sabah Twitter'da öğrendim ben de. Bu da aslında yani biraz şey avukatların sıkıntılarından bir tanesi. Günün tam doğru olmamış. Biz de yani e, radyo otlu olarak modern sabahlı olarak bugünün zihinlere yerleşmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. yapacağız evet Peki, ben de duyuracağım. Sizin cübbeler ne zaman e, fırlatılıyor? Hep fırlatma yok herhalde. Cübbeler giyiliyor işte, mu? Ya ben 12 Eylül'de cübbeli giyeceğim. Hı -hı. Hani giydirdikleri gün avukat olduğum gün zaten. Doğum günün bana geldiğin <gülüyor> gündür eştiğinde mi giydiriyor? <gülüyor> doğduğum gün gibi oldu. Ya. <gülüyor> İyiydi değişik oldu sohbet. Evet. <gülüyor> 12 ya elinde zaten mi yiyeceksin? Bizim satmıyorlar. Yani hani şey. O avukatlık belgesini göstermek gerekiyor galiba. Öyle insanlar kafasına göre çık alamıyor. Ha öyle mi? Hı -hı. Hmm. ya hatta ben o alttaki vestiyerden alacaktım bir kere gene benim kimliğime vermedi yani hani avukat kimliği altlarında <gülüyor> gerekiyor. İşte bir avukat sorunu da. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim olaylar geliyor başınıza sizin? Vestyerden <gülüyor> cümbalıırken biri hop bakalım falan diye biri çıkıyor. Radyoya bağlanmak istiyor maalesef siz yayın alamayız. Hep bu diploma her şey etiket demek ki. Vallahi evet. maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bakalım Kutlamadık evet. Sohbet twitterde daldık kutlamayı unuttuk. İrmak Hanım, avukatlar gününüz kutlu olsun. 5 Nisan Çok avukat gününüz kutlu olsun İrmak Çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz Hoş tekrar. Hoşçakalın. Hoşça evet, kutlamamızı da gerçekleştirdiğimize göre reklamlarla coşebiliriz artık. Ofis oh, Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu Ofis kaç günü Ofis kaç günü Ofis kaç günü Ofis kaç günü Ofis kaç günü And as I still walk on I think of my little run away I'll Run run run run run away I Run run run, run. Ofis Kaçkını, hafta içi her gün saat 10'da, Radyo Tüde. Radyo Tüde. Modern Sabahlar Son Erdi.